Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah'ın diledikleri hariç yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarına düşman yaptık. Bunlar birbirlerini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalpleri o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Allah size kitabı Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler O halde sakın şüphe edenlerden olma Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin, Yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Halbuki o size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri, Genişçe açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Ölüyken hidayetle dirilttiğimiz... Kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? Fakat kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilir. Böylece her kentte ileri gelenleri oranın suçluları yaptık ki, orada hileler çevirsinler. Halbuki bunlar kötülüğü başkasına değil, kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı, bize de verilmedikçe iman etmeyiz derler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suçlu olanlara yaptıkları hilelerinden dolayı, Allah katından bir zillet ve, şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır. İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz hatırlayıp ibret alan bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerinden dolayı Allah onların dostudur. Allah onların hepsini topladığı gün cinlere ey cin topluluğu insanların çoğunu yoldan çıkardınız der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlara da şöyle derler. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğin vademize ulaştık. Allah da sizin durağınız cehennemdir. Orada Allah'ın dilemesi müstesna ebedi olarak kalacaksınız der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. İşte biz böylece kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Allah ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi deyince onlar kendi aleyhimize şahidiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. Bu şundan dolayıdır ki, Rabbin halkı habersizken ülkeleri zulümle helak edici değildir. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hiçbir şeye muhtaç değildir. Merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, Dilerse sizi de yok edip, Sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Size vaat edilenler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. De ki, Ey kavmim, Gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. Ben de yapıyorum. Yakında dünya yurdunun sonunun kimin olduğunu bileceksiniz. Muhakkak zalimler kurtuluşa eremezler. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a bir hisse ayırmakta ve kendilerince bu Allah'a ait, şu da ortaklarımıza ait demektedirler. Ortakları için olan hisse Allah'a ulaşmamakta. Fakat Allah'a ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Yine ortakları müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Zanlarınca dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar. Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. Dediler ki bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelemelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü o hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar. Bunlar doğru yoldan sapmışlardır. Hidayete erecek de değillerdir. Asmalı ve asmasız üzüm bahçeleri, hurmaları, ürünleri, çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince, meyvesinden yiyin. Hasat günü de, hakkını, zekat ve sadakasını verin. Ama israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın, peşinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Sekiz çift, koyundan iki, keçiden iki. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? Onun yanında mıydınız? Böylece, Hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki, bana vah yolunanda bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, Yahut domuz eti ki bu gerçekten pistir, yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan ya da kemiğe karışan yağlar dışında, sığır ve koyunun da yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanladılarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı da suçlu toplumdan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de, sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. De ki, en kesin ve üstün delil Allah'ındır. Allah isteseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, haydi Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar...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 Açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Yalnız erginlik çağına erişinceye kadar malına en güzel biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. İşte benim doğru yolum budur. Ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Azabından korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. İşte bu Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Onu size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik. O kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Kim iyilik getirirse, ona o getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, Rabbim beni doğru yola iletti. Dost doğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur, bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mi arayayım Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi günah yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve O bağışlayan, merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, Mim, Sa'd. Bu, sana indirilen bir kitaptır. Onunla insanları uyarman ve İnananlara öğüt vermen hususunda Göğsünde bir sıkıntı olmasın Ey insanlar Rabbinizden size indirilene uyun Ve ondan başka dostlara uymayın Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz Nice kentler helak ettik Gece yatarlarken Yahut gündüz uyurlarken Azabımız onlara geliverdi Azabımız onlara geldiğinde, biz gerçekten zalimlermişiz demelerinden başka yalvarışları kalmadı. Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara da soracağız. Gönderilen elçilere de soracağız. Ve elbette onlara olan biten her şeyi bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi yarattık, sonra size biçim verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu, Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu, öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın. İblis dedi, bari bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah buyurdu, Haydi sen süre verilmişlerdensin. Öyleyse dedi, Beni azdırmana karşılık, an içerim ki, Ben de onları saptırmak için, Senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, Arkalarından, Sağlarından, sollarından, Onlara sokulacağım. Ve sen, Çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu. Haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ant ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım. Sonra Allah Adem'e hitap etti. Ey Adem sen ve eşin cennette durun. ''Dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.'' Derken onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. ''Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz.'' diye. ''Sizi şu ağaçtan men etti.'' dedi. Ve onlara ''Elbette ben size öğüt verenlerdenim.'' diye de yemin etti. Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Önceki mevkilerinden indirdi. Ağacın meyvesini tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi? Dediler ki ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah buyurdu birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan dirilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, Süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir beraya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız kendisine haskılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar şeytanları Allah'tan başka dostlar tuttular ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. de ki Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış? de ki Bunlar bu dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur. İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz. De ki Rabbim sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı, Haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Adem oğulları, Size içinizden peygamberler gelip ayetlerimi anlattıklarında, kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Kim de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'a karşı yalan uyduran yahut ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptan nasipleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara, Allah'tan başka taptıklarınız nerede derler. Onlar, o taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Böylece kendilerinin kafir olduklarına, bizzat şahitlik ederler. Allah onlara sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında sonrakiler, öncekiler hakkında derler ki Rabbimiz işte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azap ver. Allah der ki, Herkesin azabı kat kattır. Fakat siz bilemezsiniz. Öncekiler de, Sonrakilere derler ki, Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı, Azabı tadın. Bizim ayetlerimizi yalanlayan, ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve veya halat, iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerine de ateşten örtüler vardır. Biz zalimleri, işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslendir. İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz. Cennet ehli, cehennem ehline, Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarında bir çağrıcı şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu eğriltmek isterler, ahireti de inkar ederlerdi. Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennettekilere selam olsun size diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de ''Rabbimiz bizi zalim toplulukla beraber eyleme'' derler. Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler. ''Ne topluluğunuz ne de büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı.'' Allah onları hiçbir rahmete erdirmeyecek diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennetliklere dönerek, ''Girin cennete, artık size ne korku vardır, ne de siz üzüleceksiniz.'' derler. Cehennemdekiler cennetliklere, ''Bize biraz su akıtın, veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin.'' diye seslenirler. Cennettekiler de, ''Allah, bunların ikisini de kafirlere haram kıldı derler. Onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse biz de bugün onları öyle unuturuz. Gerçekten onlara, bilgiye göre açıkladığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. İlle onun tevvilini mi gözetiyorlar? Onun tevvili, geldiği, verdiği haberler ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, ''Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş.'' Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut tekrar geri döndürülmemiz mümkün mü ki eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım? Onlar kendilerini zarara soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden saptı, kaybolup gitti. Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen odur. O rüzgarlar Yağmur yüklü bulutları yüklenince Onu kurak bir memlekete gönderir Sonra onunla yağmur yağdırır Ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız Güzel memleketin bitkisi Rabbi'nin izniyle çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir toplum için ayetleri böyle açıklarız. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur. Doğrusu ben Üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki, Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir kitap gelmesine şaştınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Çünkü onlar kalp gözleri körleşmiş bir kabimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur, ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız dedi. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, ''Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.'' Hud, ''Ey kavmim, bende çılgınlık yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.'' dedi. ''Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben, ''Sizin için güvenilir bir ölçüm, sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığı ile size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.'' Dediler ki, ya demek sen tek Allah'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin? Eğer doğrulardan san bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir. Hud dedi ki, artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, Sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin.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 Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen müminlere, siz dediler, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, evet, doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, biz sizin inandığınızı, inkar edenleriz dediler. Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ey Salih! Eğer hakikaten elçilerdensen bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir dediler. Bunun üzerine hemen onları bir sarsıntı yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Salih de o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi, Ey kavmim, Andolsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki, Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz haddi aşan bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, Onları, Lut'u ve taraftarlarını kentinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. Çünkü o geride kalanlardan oldu. Ve üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu. Medyen'e de kardeşleri şu aybi gönderdik. Ey kavmim dedi Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan insanlarsanız, böylesi sizin için daha iyidir. Tehdit ederek, İnananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.